Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Rasulillah. Sevgili dinleyiciler, geçen hafta hırsızlık konusuna giriş yapmıştık. Hırsızlığın İslam dininde ne kadar bir ağır cezası olduğunu ama bunun önce hırsızlığa giden yolların tıkanmasıyla ancak İslam'ın tatbik edildiği bir ülkede bu cezaların verileceğini devletin bütün halkının karnını doyurmak, evermek, onların ihtiyaçlarını gidermek zorunda olduğunu bu görevi yapmazsa evvela devlet yetkililerinin cezaya müstahak konumda olacaklarını bütün engeller nasılsa aşılırsa o zaman kangren olmuş bir vücut parçası gibi onun belki kesilip atılması gereken ağır bir ceza ile cezalandırılması gereken bir durum olarak hırsızlığa bakıldığını değerlendirmeye çalışmıştık ve İslam dışı düzenlerin ideolojilerin Hırsızlardan yana bir tavır aldığını ya da hırsızlara gereken caydırıcı bir ceza vermediği için halkın mağdur olmasına ve devamlı kapkaçların değişik hırsızlık çeşitlerinin artmasına farkında olmasa da sebep olduğunu vurgulamaya gayret etmiştik. Bugün de inşallah hırsızlığın değişik yönlerini ve içinde bulunduğumuz toplumla alakalı hırsızlıkla ilgili hususları gündeme getirmeye çalışacağım. Sevgili dinleyiciler, her haram başka bir haramı davet eder. Hırsızlık gibi büyük günah kabul edilen bir suçla başka suçları çağırır. Yaralama, cinayet, rüşvet, yalan gibi haramlar da hırsızlığın yanında veya peşindedir. Sadece ceza ile hem de caydırıcı ve adil olmayan bir ceza ile suçların önüne geçileceğini zanneden değişik ideolojiler, düzenler, yanıldıklarını itiraf etmekten bile acizler bireyin hırsını kamçılayan, sınırsız özgürlük ve her çeşit yoldan para kazanmayı mubah sayan beşeri düzenler, eğitim, sosyal ve siyasal altyapı ile bilinçli veya bilinçsiz hırsızlığı teşvik etmektedir. Kirli para ile, kara para ile başa çıkamaz bu düzenler. Bu düzenlerin derdi varsa yoksa irticadır, yeşil sermayedir, kara sermaye değil bunların tavır aldıkları. Yani haram helal önemli değil, para gelsin de nereden ve nasıl gelirse gelsin. Bu düzenlerin mümini olan kapitalist insanın temel naslı ve ulaşmak istediği cenneti de zenginliktir, paradır. Dolayısıyla kapitalizm dininin en kutsalı olarak zirvede bulunan para kapitalist insanların ve İslam dışı düzenlerin vatandaşlarının Ulaşmak istedikleri temel hedef halindedir. Kapitalist insan doymak bilmeyen insandır. Zenginiyle fakiriyle kapitalistleştiği için insan devamlı açtır. Midesi doysa bile gözü doymaz. Ne kadar kazansa ihtiyacı bitmeyeceği için sonu gelmeyecek mal ve para hırsını tatmin etmek için iki şeyden birini tercih edecektir bu düzenin insanları. ...ya insani özelliklerini unutacak, psikolojik ve fizyolojik hastalıklara yakalanacak kadar aşırı çalışmayı tercih edecektir. Siyasal ve sosyal şartlar gereği ve bitmek bilmeyen ihtiyaçları karşılamak için hemen herkes işin mahiyeti veya işteki tavrı yönüyle haramlara da bulaşacaktır. Ya da devamlı gece gündüz çalışmakla da zengin olunmayacağını anlayınca, ki bunlar birinci gruptan sayıca daha çoktur, umutlarını piyangolara... Yani kumara bağlayarak veya hırsızlık, dolandırıcılık gibi kolay para kazanarak köşe dönmeyi, haram yoldan para kazanmayı tek çıkar yol olarak görecektir. İntiharlar, hastalıklar, hırsızlıklar fakirlerden daha çok sevgili dinleyiciler, zenginlerde görülür. Dolayısıyla parayla saadetin olup olmadığını psikiyatristleri dolduran, akıl hastanelerini dolduran, intihar eşiğine gelen, intihar edenlerin oranına bakarak değerlendirebilirsiniz. Uyuşturucunun çeşitli cinsel sapmaların daha çok zengin tipli insanlarda görüldüğü gibi hastalıklar, hırsızlıklar da daha çok fakirlikten dolayı değil açgözlülükten dolayı olmaktadır. Karnı açların değil ruhu açların mesleğidir hırsızlık. Her şeyden önce onun bilinmesi gerekir. Yani karın doyurmak için fakir insan simit de satar, ayakkabı boyacılığı da yapar, sokaklardan kağıt da toplayarak geçimini temin edebilir. Ama esas vurguncular, soyguncular, bey, ağa diye toplumda İslam dışı toplumlarda saygın bir konumda olan, telefon başında hırsızlığı yapan, faizle hırsızlığı yapan, rantçılıkla hırsızlığı yapan, değişik etkin kesimlerle işbirliği yaparak hırsızlığı yapan insanlardır esas problem. İnsan gözü ve gönlü doymadığı için hırsızlık yapar ya da çalışmadan kolay yoldan para kazanmak istediği hak hukuk önemsemediği için her ikisi de ruhun iman, takva ve salih amelle doldurulacak açlığı demektir. İster kolay yoldan para kazanma isteği, isterse gözün ve gönlün aç olması durumu. Sevgili dinleyiciler, kredi kartları ve borçlarının nasıl bir soygun olduğunu, 30 bine yakın kredi kartı kullananların iyi bildiğini zannediyorum. Kapitalizmin, holdinglerin, hiper ve süper marketlerin Reklamların, modanın, daha sayılabilecek bir sürü hususun adi hırsızlıktan farkı çaktırmadan ve kandırarak, insanları değişik şekilde uyutup uyuşturarak soymasından başka nedir ki? Kapitalist düzen hırsız düzenidir. Soygun ve sömürü düzenidir. Sahtekarlıkların da bin bir çeşidi sergilenebilir. Bu yollardan biri ya da birkaçıyla ama mutlaka tüm insanlar soyulur, devamlı ceplerinden bilinçli bilinçsiz paralar bazı yerlere aşırılır. Sovyetler Birliği zamanında ve Rusya'nın süper güç maskesi taktığı dönemlerde bir Amerikalı ile Rus'un halkın ekonomik durumuyla ilgili bir konuşması fıkra cinsinden aktarılır. Hani Rus Amerikalı muhatabına soruyor. Amerikan vatandaşları ortalama kaç dolarla geçinir? Amerikalı cevap verir. 1200 dolarla diye. Peki bu parayı nasıl kazanır diye soran Rus'a Amerikalı'nın verdiği cevap bir, ''Biz özgür bir ülkede yaşıyoruz. Kimse onun nasıl kazandığına karışmaz.'' şeklinde olur. Soru sırası kendine gelen Amerikalı Rus'a aynı soruyu sorar. Rus vatandaşları ortalama kaç dolarla geçinir? Rus cevap verir. 220 dolarla. Amerikalı hayret içinde tekrar sorar. Bu parayla bir insan nasıl geçinir? Rus'un verdiği cevap aynen şöyledir. ''Biz de özgür bir ülkeyiz. Kimse onun nasıl geçindiğine karışmaz.'' Evet Rus'un verdiği cevap, Türk yöneticilerinin de dilleriyle değilse halleriyle verdiği cevaptır. Asgari ücretin 500 milyonun şu günkü tadirle 500 liranın daha altında olduğu halde halk nasıl geçinir, nasıl kira parasını bulur, elektrik ve yakacak masraflarını karşılar ve kaç, geri kalan kaç parayla çoluğunun çocuğunun yiyeceğini içeceğini temin eder, orası Özgür bir ülke olduğu için kimsenin sorduğu bir durum değil, nasıl yaparsa yapsın. Benim memurum işini bilir, benim işçim, benim vatandaşım işini bilir ifadesinin altında gizlidir. Evet böyle bir yapı hırsızlığı teşvik etmiyor mu? Hırsızlığa giden yolları tıkamadan nasıl hırsızlık önlenecektir? Ya da esas gönüllerdeki imanın çalınmasına çanak tutan bir zihniyet, bir düzen Nasıl olur da Allah korkusu olmadan hırsızlığın tümüyle engellenebileceğini düşünür? Hırsızlara ceza verilir gibi yapılır Türkiye gibi kapitalist ülkelerde. Aslında cezalandırılan mağdurlardır, parası çalınan insanlardır, garibanlardır, halk namuslu halk kesimidir. Parasız çalınanlar esas cezalandırılan onlardır. Onların hakları korumaya alınmaz, soyguncunun hakları çok daha önemlidir. Onların özgürlüğü, onların insani bir şekilde hapishanelerde rahat etmesi evvela birinci derecede önemlidir. Onlar ne de olsa kendilerinden sayılır. Yenilerini şimdilik bilmiyoruz. İşte daha önce yöneticilik yapmış Özal gibi, Demirel gibi insanların yedi sülalesinin nerelere karıştığını değerlendirebilirsiniz. Yolsuzluklara, banka boşaltmalara, hortumculuğa bu yiyenlerin ve yiyenlerin cesaretlerini... ...yakınları olan devlet büyüklerinden aldığını söylemeyen, konuşmayan, gündeme getirmeyen basın veya etkili yetkili kimseler yoktur. Evet, yöneticilik yapmış nice insanların villalarını, yatlarını, çiftliklerini, Amerika'daki köşklerini herkes gazetelerden okuyor. Ama nereden elde ettiğini kimse sormuyor. Krallar gibi yaşıyor, devlet balına ellerini değenler. Çocuklarının düğünleri prens ve prenseslerin düğünü gibi oluyor. Yüzlerce kiloluk altınlar, milyon dolarlarla ifade edilen mal varlıkları, ortakları kendileri ifade ederler. Etmedikleri anlatılmayanlar bilinmez. Tabii bu devirde e, bir başbakan veya bakan maaşıyla nasıl geçinir insan diye yer yer hayıflandıkları, şikayet ettikleri olur. Hazreti Ömer'in devlet mumunu selam alırken özel konuşma yaparken söndürdüğünü de bilmiyorsanız hatta bu Yavuz hırsızların nutuklarından öğrenebilirsiniz. Seçim konuşmalarında yaptıkları konuşmalardan. Soyguncuların eğitim ve yönetiminden yönlendirmesinden geçmiş halka göre de bu anormal değildir. E halka göre bal tutan parmağını yalar. Her türlü çirkinliğine rağmen Bal tuttuğu düşünüldüğünden politikacı eli tatlıdır, yalanmaya değer, pis değil, kutsal kabul edilip öpülmeye layık sayılır ve halktan her yiğidin gönlünde politikacılık aslanı yatmakta, bazen de kükremekte. Bu aslan zor zapt edilmektedir. Evet sevgili dinleyiciler, Zülfü dokunmamak için etkili yetkili kişilerle alakalı hırsızlıkları sayamıyoruz. Gündeme Direkt getiremiyoruz. Ama herhalde hepiniz kimlerin ne kadar bal tuttuğu için parmaklarını nasıl yaladıklarını e, bilirsiniz. Kapkaççılığın cezası Türk ceza kanunlarına göre altı ay hapistir. O da bir buçuk ay uygulanır ceza hukukuna göre. Tabi hırsız acemilik edip yakalanabilirse ve bir yolunu bulup rüşvetle işi savuşturamazsa bürokrat ve seçilmişler. Arkalarında veya yanlarında olmasa büyük hırsızlıklar, hortumlar yapılabilir mi? Diye halk sormaz bile. Halkın gözü sahnedeki oyundadır. Perdeyi aralama cesaret ve riskini nereden alsın ki perde arkasını görebilsin? Vatandaş hem çocuğunu okulda okutmaya mecbur tutulur hem her yıl Milli Eğitim Bakanları ve daha alt kademedeki sorumluluklar, sorumlular açıklama yapar. Zorla para alınamaz, yasaktır. Zorla para isteyenler varsa hemen cezalandırılacaktır. Hem de kayıt parası diye ne soygunlar yapılır? Yardım parası diye insanlar mecbur tutulur. Devlet dairesinde veya belediyelerde bir işe girmek için ne dolaplar çevrilir ne paralar döner. İnsanlar gündeme getiremiyor, çekiniyor. Kahve köşelerinde dillendirmeyenler de pek yok sayılır. Ama büyük harflerle haykıran, hesap sormaya çalışan, soyguncu taşeron ve piyonları oynatan kuklacıları gösteren aşağı yukarı hiç kimse çıkmıyor. Kaldı ki kimi kime şikayet edecek? Bataklık kurutulmadan bunlar nasıl önlenecek? Kanunlarla yöneticilerin ahlaklı veya namuslu olmasıyla filan düzelecek işler, ...değildir bunlar. Dolayısıyla bataklığın kurutulması gerçekleşmeden sivrisinek gibi hırsızlarla başa çıkmak mümkün değildir. Hasta adam Osmanlı'nın hastayı tedavi adıyla zehirleyen kendi paşalarından birinin bir sözünü... ...Osmanlı'nın komadaki çocuğunun bağlı olduğu hortumu kesip hortumu kendine yönlendiren doktor gömleği giymiş... ...sahte kurtarıcıların şöyle değiştirdiği anlaşılıyor... Uluslararası sömürü teşkilatları, emperyalist devletler siz dışarıdan hortumcularla birlikte biz içeriden yıkmaya çalıştığımız yiyeceğini elinden alıp ölüme mahkum ettiğimiz halde hala ölmüyor bu hasta. Ha biraz daha gayret az kaldı diyesimiz geliyor. Emperyalist devletlerin söz dinleyen uşaklarıdır batıyı taklit eden Orta Doğu ülkelerinin başındakiler. Başta pragmatist Amerika ve onun sömürgecisi İsrail olmak üzere çıkarcı batının sömürü çarklarını döndüren hizmetçileridir Müslümanların başındaki tağutlar. Bütün Orta Doğu'da bunu görüyoruz. Dünya Bankası IMF yani IMF'e uluslararası para fonu kazın geleceği yerden tavuğu esirgemez. Aynı zamanda borçluya zehirli uyutucu ve uyuşturucu reçeteler dayatarak hakkını da Kendinde görür, dayatma hakkını. Batıyı savunmak, aslında sömürü ve soygunu savunmaktır. Kapitalizmi savunmak, her türlü insanların emperyalist hedeflere muhatap olup, ülkenin gariban insanının alın terinin batıya akmasını savunmak demektir. Batı tefeci, doğuda tefeciye paçasını kaptırmış bir zavallı konumundadır. Öde öde borç bitmez. Çocukluğumuzda ülkenin Batılılara, Dünya Bankası'na şu kadar borcu vardı. Büyüdükçe borçlar da büyüdü. Ödendikçe faizleri arttı. E, her yıl sadece faizine para yetiremez oldu. Batı'da her doğan çocuk günahkar doğarken onların anlayışına göre onun sömürgesi durumundaki doğu ülkelerinde her çocuk borçlu doğar. Batı çocuğu yaşadıkça günahlarını artırırken nasıl olsa bebekliğinde vaftizle günahını çıkartmıştır. Büyüyünce de aynı usulle papaza itiraf edip günahlarını çıkarttıracaktır. Doğulu çocuk da borcunu devamlı arttıracaktır. Çocuk çalışacak, emeği soyguncuların kasasına haksız ve ağır vergi, borç faizi gibi akacak, düzenler tarafından borcunu ödedikçe borcu çoğalacaktır. Eh rejim niye vardır? Bu yardım ve hizmetleri yapmayıp da ihmal mi etsin vatandaşını? Sevgili dinleyiciler, bu yer yer iğneleyici, yer yer e, riskli bu ifadelerden sonra nasıl düzenler eliyle hırsızlık yapıldığına bir örnek olsun diye faiz konusunu hırsızlık açısından irdelemek istiyorum. Evet, faiz bir soygundur bu ülkede. Dünyanın kanını emen kapitalizm ve onun gayrimeşru çocuğu, emperyalizm, Müslümanların dinlerini yaşamamasından ve dünyaya fazla meyil etmesinden güç alıyor. Faiz haramına rağmen banka ile iş yapan Müslümanlar, taksitli alışverişlerle boyundan büyük borçlananlar, kredi kartıyla iş yapanlar, yorgan devamlı kısalsa da ayağını uzatmaya çalışanlar, kredi kartı sayesinde kat kat faize aracılık yapanlar, ihtiyaç zannettiği listeyi habire artıran tüketme zevki kurbanı olanlar sadece kendi haramlarını çekmekle kalmayacaklar. Sömürü düzeni kapitalizmin azgınlaşıp insanları ezmesi olan zulüm düzenlerinin güçlenmesi vebaline de ortak olacaklardır. Bugünkü şartlarla helal yoldan zengin olmak istisna dışında mümkün değildir sevgili dinleyiciler. Ama çoğu Müslüman bunu görmezlikten gelecek hırs ve zenginlik virüsü giren kafasını savunmak için Müslümanların zengin olması gerektiği bunun dine hizmet için şart olduğu demagojileriyle dışa lanse edecek insanları da kendine özendirmeye çalışacaktır. En büyük hırsızların en büyük zenginler olduğu söylense aksini kim nasıl ispat edebilir? Hırsızlığa bulaşmadan Hırsızlarla işbirliği yapmadan, hırsız kulübü demek olan bankalara üye olmadan, soyguncu düzenlerle ortaklaşa çalışıp birbirlerini beslemeden kapitalist ülkelerde zengin olmak pek kolay gözükmemektedir. Müslümanca zengin olma ve zengin kalmanın bu kapitalist düzende çok zor olduğunu ve parayla imtihanın fakirlikle sınanmaktan daha müşkül olduğunu insanlar görmezden geliyor. Ya da unutuyor, İsraf konusunda etrafına kötü örnek olan, cennet yerine zenginliği tercih eden, her şartta parayı yücelten kimseler, gönül fakirleridir ve rahatlarını ne kadar rahat yaşıyorsa sadece dünya hayatını hasretmişlerdir. Faizci kapitalist düzenlerin nasıl bir soygun düzeni olduğu, uluslararası sömürü ve soygunun hangi neticeler doğurduğunu görmek, büyük hortumlamaların, ne yaralar açtığına şahit olmak, yasal hırsızlıkların en büyüklerinden olan faiz örneğiyle çok kolay gözler önüne serilebilir. Ülkenin niye kalkınamadığını, maddi yönden batı ülkelerinin niçin çok gerisinde kaldığını faiz örneği çok iyi açıklamaktadır. 1993 ile 2002 yıl arasında son 10 e, yılda Türkiye Cumhuriyeti tam 211 milyar dolar faiz ödemiş. 10 yılda faize ayrılan 211 milyar dolar yatırıma yöneltilebilseydi kişi başına milli gelir bu yıllarda 3000 dolardan daha az olmak yerine 4000 doları bulacaktı. 2003 yılında ödenen faiz tutarı tam 41 40, 40 milyar doları bulmuş. Bir başka deyişle her saniyede 1080 dolar faiz parasına gidiyor. Her saniyede 1080 dolar faiz parasına gidiyor. Evet ayda 2 milyar 833 milyon dolar, günde 93 milyon 151 bin dolar, saniyede 1078 dolar halkın fakir fukaranın cebinden alınıp çalınıp faize ayrılıyor. Ondan sonra ülkenin kalkınmasından bahsediliyor. 1993 yılında toplam yatırımların dörtte biri yani yüzde 24 onda biri olan iç ve dış borç faiz ödemeleri 2001 yılında toplam yatırımların yüzde 96'sına ulaştı. Bu rakam 2003 yılında yüzde 91 oranında oldu. Toplam kamu faiz ödemeleri 93 yılında 67 katrilyon e, olarak belirlendi. Bu rakamları ekonomistler daha iyi bilir. Halktan alarak devletin ödediği ve ödemek zorunda olduğu faize ayrılan bu paralarla sevgili dinleyiciler neler yapılmaz ki? Bunun yanında devletin elektrik, su, doğalgaz, telefon, SSK primi, vergi borçlarına uyguladığı geçikme faizleri oranlarının enflasyonun çok üzerinde olduğunu hatırlamak gerekiyor. 1997 ile 2002 yılları arasındaki 6 yılda enflasyonun yüzde %346 artmasına karşılık devletin vatandaşa uyguladığı gecikme faizleri yüzde %929 arttırılmış. Kamu kurumlarından aldığı mal ve hizmet karşılığı devlete 100 milyon lira borcu bulunan bir vatandaşın bu borcu ödeye ödeyememesi sebebiyle 929 milyon ödemek zorunda kalıyor. Oysa enflasyon oranlarına göre aynı vatandaşın 346 milyon lira ödemesi gerekiyordu. Bu şekilde devlet vatandaştan 583 milyon lira fazladan faiz alıyor. Bankalardan kredi alarak faizle borçlanan çiftçilerin esnafın durumu tümüyle içler acısıdır. Tüm hayvanlarını ya da evini barkını satarak faiz borcundan kurtulmaya çalışan nice insan vardır. Nasılsa bir... Bankaya girmiş, faizle ev kredisi almış ya da işte hayvan almak için e, faizli krediye müracaat etmiş. Sadece kumar değildir evi barkı söndüren sevgili dinleyiciler. Aynı zamanda faiz de depremden daha büyük hasarlar ortaya çıkarmaktadır. Bunlar yasa kılıflarıyla hazırlanmış hırsızlıklardır, soygunlardır. Hortumcular onlarca bankanın içindeki paraları mı boşalttı? Borçlar halkın sırtına yüklenecektir. Bu zulüm ve kandırma düzeninin adı da demokrasidir, özgürlüktür. Batı tipi bir yaşam tarzıdır. Avrupa Birliği'ne girmektir. Halk kendi kendini yönettiğini zannederken rantı yiyenler, yöneticilerle ve düzenle işbirliği yapanlar olmakta, faturayı ödeyenler de halk olmaktadır. Halka kendi seçtikleri aracılığıyla kendisinin yönettiği zannettirilen halk seyrede dursun. Devlet halkı soyan hortumcuların yanında yer alacak. Onun soyduğunu halka tekrar doldurtacaktır. Kapitalist düzeni banka düzeni olduğundan bankadaki paralar devlet güvencesi altındadır çünkü. Halkın iş geçim güvencesi mi? O da unutulmaz tabii. Yöneticiler onu da seçim konuşmalarında gündeme getirecek. Geçen seçimlerde verdikleri sözün bir benzerini tekrar tekrar verecektir. Devlet almayı bilir. Vermeye gelince söz veriyoruz ya halk onunla yetinsin denilir. Demokrasi oyunu böyle oynanır bu sahnede. Ver oyunu gör oyunu. 2004 yılı Ocak ayı hesabıyla Türkiye'de kredi kartı kullanan insan sayısının 21 milyonu geçtiğini biliyoruz. 2006 sonlarında bunun 30 milyon civarında olduğunu tahmin ediyorum. Müslüman geçinen halkın banka ile faizle ne kadar içli dışlı olduğu bu 30 milyona yakın kredi kartı rakamları kendisini gösterir. Evet, kadınları çocukları çıkartırsanız zaten 35 milyon insan kalır kalmaz e, erkek olarak, yetişkin olarak. Onların da yüzde sekseninden fazlasının kredi kartı veya faizle, bankayla ilişkisi olduğunu değerlendirdiğimiz zaman, haramlarla, helallarla, dindarlıkla, takvayla, Müslümanların gerçekten Kur'an'a, Allah'a teslim olup olmadığıyla ilgili, işte size küçük bir anket yapılmış olur. Kredi kartları temerrüt faizinin yüzde beş yüz civarında olduğunu Kartla borçlanan kişinin kısa zaman sonra borcunun beş katına yükseldiğini, ödemeyi uzattıkça borcun daha katlanarak yükseldiğini herhalde bilmeyeniniz yoktur. Ne acıdır ki garibanların alın terini vampir dişleriyle sömürüp hortumlayan bankalar, Müslümanların ve Müslüman geçinenlerin desteğiyle bu zulmü, bu sömürüyü sürdürüyorlar. Namaz kılan Müslümanlar bankalardan paralarını çekse sadece bankalar değil, Bankacı kapitalist sömürü düzeni de kendiliğinden yıkılacaktır. Müslüman Amerikan dolarını boykot etse namaz kılan Müslümanlar sadece dolar tepetaklak düşecektir. Amerika Birleşik Devletleri de çok kolay tarihin çöplüğünde yerini almanın eşiğine gelecektir. Müslümanım diyen namaz kılanlar bütün dünyada Amerikan dolarıyla iş yapmaktan dolar biriktirmekten vazgeçseler evet iddia ediyoruz ki Amerika'nın ekonomisi de siyasi düzeni de çok kısa bir zaman içinde çöküverecektir. Ama nerede o Müslümanlardaki şuur? Öyle bir sömürü düzeni içinde, öyle bir karanlık ve fırtınalı cahiliye döneminde yaşıyoruz ki sevgili dinleyiciler, kapitalizm din olmuş. Para da kapitalistleşen halk için bir tanrı. Banka bir tapınak, çek ve hisse senedi kutsal bir kitaptır artık. Düzenin hırsızlığı kılıfı önceden hazırlandığı için yasal hırsızlıktır. Haksız vergiler, harçlar, fakirleştirmek, enflasyonla fakirin cebindeki parayı devamlı eriterek çalmak, tüyü bitmemiş yetimin hakkını zenginlere peşkeş çekmek, banka boşaltanlara ve diğer hortumculara ceza vermek yerine onların boşalttığı bankaları fakir halka vergiler bindirerek ödetmek ve zaman aşımından hep banka soyguncularının hapis cezasına bile uğramadan Rahat bir hayat sürmesine Zemin hazırlamak Ya da içeriye nasılsa kısa bir zaman için giriyorsa orada krallar Gibi onları beslemek Bu kapitalist düzenlerin Normal kabul edilecek Yaklaşımlarıdır İslam fıkhına göre caiz olmadığı Halde camilerin bile Kapısı kilitlenmektedir Camilere bile Kameralar konmaktadır Camilerin Allah'ın evi kabul edilen mukaddes mekanlar olduğu halde hem de Müslüman olduğunu iddia edenler tarafından içindeki halıları, kıymetli levhaları, çinileri ve benzeri kıymetli eşyaları çalınabilmekte. Cami cemaatinin ayakkabıları özellikle camide misafir olarak bulunan cuma ve bayram cemaatinin ayakkabıları çalınmakta insanların camiye bir daha uğramamalarına bahane olmaktadır. Bu çeşit hırsızlıkların bahane edilerek tedbir alınacağı yerde bazı camilerin namaz vakti dışında gündüzleri bile kilitlenmesini hiçbir Müslüman mantığıyla izah etmek mümkün değildir. Camilerdeki hırsızlıktan bahsederken hadis-i şeriflerde mesela Darimi Salat 78 bahsedilen bir hırsızlık çeşidinin de namaz hırsızlığı olduğunu belirtelim. Kalbinde bulunması gereken takvanın şeytan ve onun dostları yardımcıları tarafından çalınmasından dolayı namazla kurtulmayı değil namazı kılıverip namazdan namaz yükünden kurtulmayı düşünenlerin bir hırsızlığı var. Namazdan çalmak namaz hırsızlığı şeklinde peygamberimiz hatırlatıyor. Bu yer yer namazın rekatlarından namazdaki huşudan namazdaki e, gerçek anlamda Allah'ın huzurunda Hissedilmesi gereken duygulardan çalınması, namazı çok acele kılını verip geçilecek e, şekilde değerlendirilmesi olarak e, değerlendirilir. Sevgili dinleyiciler, hırsızlık e, kapitalist ülkelerde ve onu örnek alan insanlarda bin bir çeşidine rastlanacak bir durumdur. Bazı filmlerde özendirilir. Fakirden alınıp, zengin, zenginlerden alınıp fakirlere dağıtılma şeklinde. Hani meşhur Batı'nın hırsız bir kahramanı vardır ya, Robin Hood devletten veya zenginlerden alır, fakirlere dağıtır. İşte Robin Hoodluk İslam'da yoktur. Yani Batılı ve ne kadar yerli olduğu tartışılabilecek Türk filmlerinde biraz sosyalizm, biraz halk tipi eşkıyalık propagandası kokan kahramanın zenginden çalıp fakirlere dağıtması rolünü İslam onaylamaz. Yani hırsızın malını çalmak da hırsızlıktır. Hırsızdan hırsızlık yapana hat uygulanıp uygulanmaması İslam mezhepleri ve müçtehitler arasında ihtiraflı bir konudur. Ama kesinlikle tazir de olsa bu tür hırsızlık yapana İslam ceza vermeyi mutlaka emreder. Hırsızlık suçsa, kötüyse hırsızın malını çalmak da Aynı suçu, suçu işlemektir. Aynı kötülüğü yapmaktır. Bu ilk hırsızın şahıs, kurum, devlet, Müslüman veya kafir olması hükmü değiştirmez. Onun için zenginden veya e, İslam'a savaş açanlardan ya da devletten e, hırsızlık yapmak da savaş hukuku dışında normal barış hanlarında bir Müslüman için kesinlikle caiz kabul edilemez. Hırsızlığın en büyüklerinden biri... Umuma, halka ait malları çalmaktır. Bu bazen devlet malı zannedilerek yapılır. Devlet aslında sevgili dinleyiciler, devlet soyut bir kavramdır. Varlığı kağıt üzerindedir. Devlet diye göstereceğiniz bir iki kişi olmaz. Devlet daha çok kanunlarda kağıt üzerinde olan bir husustur. Devlet malı aslında halkın malıdır. Yöneticiler, adil bir Müslüman veya adil bir yönetim ise yani yönetim Allah'ın hükmünü uygulayacak bir İslami yapıda ise Allah'ın hükmüne göre adaletli bir şekilde halkın malını halkın en önemli ihtiyaçlarından başlayarak halka harcar bu vasıflardan birine sahip değilse yani İslami bir yapıya ait değilse yönetim halka zulüm ve halkın malına ihanet söz konusu olur bazıları şöyle der yalnız herkes çalıyor biz de aslında devletteki kendi hakkımızı almış oluyoruz. Farkında olmasalar da bu tavır tüm halkı soymak. Meşhur deyimiyle tüyü bitmemiş yetimin hakkına el uzatmaktır. Bir kişinin malını çalan kimse onunla helallaşma imkanına sahiptir. Mümkün ki o kimse onu affeder. Ama umuma yani kamuya ait mallar bütün Müslümanların, bütün halkın mülküdür. Allah'tan korkmayanların yaptığı... Onlara gerekçe olacak bir neden değildir.